Bu inkar edenlerin batıla uymaları ve inananların Rablerinden gelen gerçeğe uymalarından dolayıdır. İşte Allah onların örnek teşkil edecek durumlarını insanlara böyle anlatır.